Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorum ver. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tüba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bakalım ne konuşuyormuş Avrupa? Ee, Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden derlediğim ilk konu, e, Fransa'da İslam, e, Fransa İslam'ın açıkladığı bir beyaname. E bu Macron biliyorsunuz e, son olarak bu öğretmen Samuel Petin'in de başı kesilerek ödüldü. E, Macron işte ülkedeki bir elden geçirmek, yeniden yapılandırmak ve Fransa İslamını e, yaratmaya hedefliyor. İşte bu Fransa İslam'ı aşırılıklardan, radikal unsurlardan ve yabancı ülkelerin etkilerinden arınmış bir İslam yaratmayı amaçlıyor. Bu kapsamda e, İslam Konseyi çatısı altındaki Müslüman derneklere de bir çağrıda bulunmuştu. Siz de Fransa İslam'ına ilişkin ilkeler beyannamenizi hazırlayın ve açıklayın demişti. Macron bunun için yani bu dernekleri uzun zamandır e, böyle bir talebi vardı itekliyordu o dernekleri. Çok uzun tartışmalar sonucunda istifalar e, ve bir takım e, işte kavgalar sonucunda. Bu beyanname geçtiğimiz hafta sonunda ortaya çıktı. Dokuz federasyon bunun üzerinde anlaştığı söyleniyor. E, nedir burada e, Müslüman derneklerin, federasyonların üzerinde anlaştığı Fransa İslamına ilişkin ilkeler? Öncelikle e, İslam'ın Fransa'nın laikliği ile uyumlu olduğunu ve bunu desteklediklerini açıkça söylüyorlar. E, bunun yanı sıra Sıra erkek eşitliğine inanıldığı belirtiliyor. Kadın sünneti, bekaret belgesi, zorla evlendirme gibi uygulamaların reddedildiği söyleniyor. Irkçılığa, antisemitizme karşı çıkılıyor. Ee, bir takım e, bunun yanı sıra e, yabancı ülkelerin etkisiyle ilgili bir bazı maddeler var. E, deniyor ki camiler... Yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmamıştır. Ve ayrıca İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasıyla mücadele edilecektir deniyor. Ve bir tartışmalı şey madde daha var. Devlet ırkçılığından bahsetmek iftiradır. Bu hem Müslümanlara karşı hem de devlete karşı nefreti besler deniyor. Yani hiçbirimiz işte Fransa devletinin işte ırkçı olduğundan söz etmeyelim. Böyle bir ifade kullanmayalım. Bu bir iftiradır e, diyorlar. E, Macron e, tabii bu ilkeler beyan son derece e, coşkuyla olumlu bir şekilde karşıladı. E, bunun e, Fransa'da İslam'ın yeniden yapılandırılmasının önünü açacak bir adım olduğu söyleniyor. E ve bu bu dernekler aynı zamanda ulusal imamların da de kurulmasını destekliyorlar. Ulusal imamlar konseyi dediğimiz şey, e işte Fransa'da şu 150'si Türkiye'de olmak üzere. E, yabancı ülkelerden gönderilmiş, yabancı ülkelerde yetiştirilmiş e, imamlar var. E, bunların vize süreleri dolunca gönderilmesi ve Fransa'nın kendi imamlarını yetiştirmesi ve bu konseyin e, çatısı altında olmaları imamların. E, bu, bu, bu, bu, bu da destekleniyor Müslüman federasyonlar tarafından. Ama şöyle enteresan bir nokta var. E, deniyor ki işte 9 federasyon bunun üzerine Ama bazıları imzalamadı. E, üç tanesi imzalamamış e, gördüğüm kadarıyla son haberlere göre. Ve bu üç federasyonda Türkiye ile bağlantılı federasyonlar. Yani bunlar e, işte Fransa İslami ifadesine karşı çıkıyorlar. Mesela e, devlet ilkçılığından bahsetmek iftiradır e, denmesine karşı çıkıyorlar. Yani bu görüşü özüleceği şeklinde yorumlar yani kendilerinin açıklamaları var. Bundan sonra ne olacak? Göreceğiz ama eğer ki bir anlaşma olmazsa işte Fransa'daki Müslümanların da bölünebileceğini gösteriyor bu tartışmalar. Böyle yorumlar var. Bu yani İslam tüzüğünde anlaşmaya anlaşmayan ya yani da anlaşmaya varmayan diyelim ve Müslüman Dernekler 3 dedin ve bunların üçünün de Türkiye ile bir şekilde bağlantılı olduğunu söyledin yanlış anlamadım değil mi? Evet aynen aynen öyle aynen öyle. E, bir şey aklıma takıldı Dok toplamda zaten dokuz federasyon bu anlaşmaya destek vermiş Hı -hı. E, bunların üç tanesi yani daha doğrusu imza atmayanlardan üç tane de Türkiye'nin bir federasyon var o zaman muhtemelen Fransa daha fazla e, federasyon var. ...diye anlıyorum ben. Bunların herhalde... ...bir kısmı destek vermiş. Bir de destek... ...vermeyenler var o zaman. Yok hayır. E, e, bu Müslümanlar Konseyi'nin... ...altında toplam... ...toplam 9 federasyon var. Bunlardan sadece 3'ü. Türkiye ile ilişkili... ...olanlar imzalanıyor. E, baya, baya çok 9'da 3... ...çok yüksek bir oran bu arada. İşte Dünyadaki bir, diğer Müslüman üç. ülkeleri düşünürsek. E, evet. <gülüyor> evet. Evet. Ama yani hani bu... Ee, şey karşı çıkış çok yüksek sesle dile getirilmiyor. Ee, Türkiye'li federasyonlarda işte biz bunların üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Yani karşı çıktıkları meselelerden bir tanesi bu Ulusal İmamlar Konseyi mesela. Yani anlaşacağımızı umuyoruz gibi açıklamalar var. Yani böyle çok yekten. Çok toptan bir karşı çıkış yok. O yüzden ben de bu tonla anlattım. Ama evet elbette son derece önemli bir şey. Ee, ve hani ileride olabilecek bir takım çatışmaları ayrılık önemli. E, habercisi ilk işaretleri de olabilir elbette. Evet önemli bu. Ee, bu. Buna ilişkin olarak hani medyada ne deniyor diye baktığımızda işte bu Macron'un iş bitiriciliği, deniyor. Hani Macron'un pragmatizmi bu olumlu olarak karşılanıyor. Macron hani bunu istedi ve yaptığı anlamında. Bir İsveç gazetesi ya bu iyi fikir bunu biz de yapalım diyor. Olumlu karşılayanlar var önemli miktarda. Ama bunun yanı sıra La Figaro'da sosyolog bir sosyolog Tarık Yıldız bir yazmış. Şöyle diyor, radikalle bir kişinin devletin onayını almış olan ve bu nedenle de satılmış olarak görülen bir imamın anlatacaklarına kulak vermesi ihtimal dahilinde değil. İnternetteki forumlar kurumsal çerçevenin dışında hareket eden açık ve net cevaplar veren ayrıca Fransızca'ya hakim imamlara yöneltilmiş sorularla dolu diyor. Yani aslında burada devlet ülkedeki bir dini kendi zaptu raptı altına almaya çalışıyor, kendisi şekil vermeye çalışıyor. Buradaki sosyolog da diyor ki yani devletin şeyi altına girmiş olan imamlar aslında bu muhataplara ulaşmayı zorlaştıracaktır ve bu sorunun çözümü de bu değildir diyorlar. Öte yandan bu hafta Fransa'da mecliste daha önce konuşmuş olduğumuz Fransa'da Cumhuriyet değerlerinin güçlendirilmesine ilişkin yasa tasarısı da mecliste geldi ve tartışılmaya başlandı. Ee, i̇şte burada da evde eğitimin sınırlanması, dernek kapatmanın kolaylaştırılması, cami finansmanının daha sıkı bir şekilde gözetlenmesi gibi e, gayet tartışmalı konular var. E, bunlarla ilgili de son derece hararetli tartışmalar e, yürüyor işte Fransa e, dinle e, imtihanını e, e, sınavı devam ediyor. Fransa'nın gündemi hararetli bir şekilde bu. Bunu söyleyebilirim. Evet, bu e, yalnız Fransa'nın gündemi olmakla da kalmayacak herhalde. Öyle anlıyorum ben. Aynen, aynen. Kesinlikle tüm, tüm Avrupa'da aynı zamanda aynı hani Türkiye ile de son derece ilişkili şeyler bunlar. Belarus'a geçelim. E, Belarus'un e, Otoriterliğiyle bildiğimiz e, diktatör, devlet başkanı e, Lukashenko zamanında bir buz hokeyi sevdalısı. E, i̇şte buz hokeyi oynarken buz hokeyi kıyafetleri içerisinde işte fotoğraflarını falan da görmemiz e, mümkün e, ve hani çok istediği dünya. Bu Mayıs ayında Letonya ile birlikte e, Belarus'ta yapılacaktı. Belarus buna eş sahipliği yapacaktı. Uzun zamandır e, buna karşı şeyler vardı, tepkiler vardı. Rusya yapılmamalı. İsveç'in afiyet şöyle diyor, e, dünya şampiyonası Lukashenko'nun şiddet rejiminde yapılacak olursa turnuvaya katılan her takım Donmuş kan üzerinde maça çıkacaktır diyordu. Oh, evet. <gülüyor> Çünkü Liyan Lukaş'ın kanlı bir rejim e, muhalifler hapiste e, hileli bir seçimle başa gelmiş durumda. aylardır yapılan e, protestoları görmezden geliyor. E, aylardır e, buna da tepkiler vardı. Nihayet e, bu şeyin e, şampiyonanın bir tanesi Skoda dedi ki bu şampiyonu ben desteğimi çekiyorum dedi bunun üzerine uluslararası bu sökeyi federasyonu güvenlik nedeniyle şey şampiyonun Belorussa yapılmayacağını açıkladı işte bu kararın güvenlikle açıklanması da utanç verici deniyor. Federasyonun insan hakları ifadesini kullanmaması, işte sponsorlar çekilince ancak oradan ev sahipliğini alıyor olması utanç verici deniyor. Ama tabii ki bu tüm bu konuda alınması gerektiğini düşünenleri genel olarak uluslararası spor camiasını rahatlatan bir karar oldu. Evet, yani... Belarus'taki gelişmeler böyle. Bir yandan protestolar devam ediyor. Bir yandan da böyle yansımalarını görüyoruz. Ee, buradan... E, alo? Alo, e, Biz, evet, alo? Ha, e, Buradan e, Danimarka'ya geçelim. E, Danimarka'da da... E, ...kamu televizyonu... ...diğer, DR... DR ee, geçtiğimiz cumartesi günü kanalında bir çizgi film yayınlamaya başladı. Ee, bu çizgi filmin ismi John Dileman. Ee, bu çizgi film yayınlanmaya başlar başlamaz da ülkede yani küçük çaplı bir kıyamet koptu. Çünkü Dileman demek e, Danca'da Pipi Adam adına geliyor. Ee, ve bu çizgi filmde ee, dünyanın en dev penisine sahip bir adam e, var. Ee, filmin, je, çizgi filmin jenerik şarkısına göre dünyanın en pe, büyük penisine sahip ve bununla da maceradan maceraya koşuyor. Yani bu e, kılı, e, kıyafetinin devamı gibi görünen pipisini İhilikler pervain gibi kullanıcabiliyor. Ee, bazen köpekleri gezdirdiği bir ip e, olabiliyor. Fırın, çamaşır makinesi taşıyor. Böyle ilginç bir e, penisi var. E, bu ülkedeki muhafazakarlar ve aslında başka kesimler de ciddi şekilde tepki gösterdi. Hristiyan Medya Politikaları Örgütü'nün Genel Sekretörü diyor ki, Üstelik erkeklerin kendi cinsel organlarına sahip çıkması gereken, gerektiğinin en çok vurgulandığı Me Too şu anda böyle bir çizgi film yapılması son derece cahil, boş ve ahmakça diyor. Bunu Öte muhafazakarlar mı söyledi, söylemiş? Evet, evet. evet. Me Too'ya gönderme yapıyorlar buna evet. karşı çıkarken. Peki. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle. Hmm. Ee, öte yandan e, destekleyenler e, neden neden ve nasıl e, destekliyor? Politiken gazetesinden bir yorum aktarıyorum. E, diyor ki Netflix, Disney Plus gibi platformlardaki çocuk dünyaları çatışmalardan arındırılmış ve cinsiyetçi klinik bir şeyler. Oysa Danimarka televizyonu çocukları zorlayan tabu konuları korkusuzca ele alan uzun ve onurlu bir geleneğe sahip bu arada e, Danimarka Çocuk Televizyonu'nun bunun gibi daha önce tartışılmış başka çizgi filmleri de varmış buna eklemiş olayım ben devam ediyorum yorumdan e, seksi çağrıştıran bir şeyden çok bir yalanı ya da bir kuş kagasını anımsatıyor çocuklar kesinlikle şok geçirmeyecektir yetişkinler bu penisi cinselleştirici ve aşağılayıcı buluyorlarsa bu öncelikle onların sorunu diyor. <gülüyor> Danimarka'da işte böyle tartışma. şeyleri evet tartışıyor. E, Eurotopics e, alt çizgi tr e, twitter hesabından da tweetledim Açık Radyo'da bu programı yapacağımız e, duyurunun tweetiyle beraber hani bu John Dileman John Pippi adam nasıl bir adam diye merak edenler olursa oradan da m, fotoğrafına bakabilirler. Evet Danimarka'nın da böyle gündemleri var. Evet bayağı çeşitlilik arz ediyor Azrapa'nın <gülüyor> konuştukları da. Ama dünya böyle bir dünya herhalde zaten. Evet. Evet. Gelecek hafta yine böyle bir dünyayı ısınmak üzere karşınızda olacağım. Gelecek perşembe görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Güle güle.